Şimdi anlatacağım hikaye üzerine düşün ve ibret al Büyük sufilerden Hatem-i Esam Şakik-i öğrencisiydi Şakik bir gün Hatem'e şöyle sordu Otuz senedir benimle kalıyorsun Bu zaman içinde ne öğrendin? Hatem şöyle cevap verdi İlimden sekiz şey öğrendim ki bunlar bana ömrüm boyunca yeter Herkesin aşık olduğu bir sevgilisi, gönül verdiği bir maşuku vardır. Bu sevgililerden bazıları ölüm döşeğine kadar arkadaşlık ediyor. Bazıları da kabrin başına kadar gidiyordu. Kendi kendime düşündüm, dedim ki, ''Kişinin en yakın dostu, kendisi mezara girdiğinde onunla mezara girip arkadaşlığını sürdürendir. Böyle bir dost ise ancak iyi amel olabilir.'' Ben de kendime iyi amelleri olan dost ve sevgili buldum ki... ...bana kabirde arkadaş olsun da yalnız kalmayayım. İnsanların dünya malının ardından koşup... ...onları çoğaltarak mallarına sıkı sıkıya sarılıp... ...muhafaza etmeye çalıştıklarını gördüm. Bu durum karşısında Allah'ın... ...sizde ne varsa tükenir, Allah'ın rahmeti ise sonsuzdur ayet kelimesini Kerimesini düşündüm. Ben de kazandıklarımı Allah rızası için fakir fukaraya paylaştırdım. Bazı kişiler büyüklük ve yüceliğin ırkta, soyda, aşirette veya akrabalarının çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünmek isterler. Diğer bazı kimseler ise şeref ve izzetin mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bir kısım insan da başkalarının malını mülkünü zorla gasp etmeyi, kan ve gözyaşı dökmeyi büyüklüğün alameti sayarlar. Bir kısmı da bol bol harcayıp savurganlık yaparak, malını israf ederek şeref ve haysiyet kazanacağına inanırlar. Bütün bunlara bakıp, Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en üstün olanınızdır ayeti gerimesini düşündüm. Kur'an'ın gerçekliğine ve doğruluğuna inanılmaz bir imanla inanarak takva yolunu seçtim. İnsanların birbirini çekiştirip birbirleri hakkında dedikodu ve gıybet yaptıklarını gördüm. Bütün bunların sebebinin de mal, mevki ve eğilimdeki çekememezlikten kaynaklandığını anladım allah Teala'nın bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında dağıtan biziz ayet-i kerimesini düşündüm Böylece rızıkların ezelde Allah tarafından dağıtıldığını anladım ve hiç kimseye haset etmedim Allah'ın verdiğine kanaat edip şükrettim İnsanların bazı sebepler ve gayeler için birbirlerine düşmanlık yaptığını gördüm. Allah'ın şeytan sizin düşmanınızdır, onu düşman bilin ayetini düşündüm. Böylece gerçek düşman olarak şeytanı tanıyıp ondan başkasına düşmanlık etmenin caiz olmadığını anladım. Gördüm ki insanlar rızık ve geçimini temin etmek için şereflerini alçaltıyor, kendilerini küçük düşürüyor ve haram yollardan Kazanç elde ediyorlar. Allah'ın yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın ayetini düşündüm. Ve anladım ki Allah rızkımı garanti etmiş ve ona kefil olmuştur. Ben de rızkımı kazanmak için nefsimi zillete düşürmekten ve haram yola sapmaktan çekindim, ibadetimi ihmal etmedim. Herkesin bir yere bel bağladığını gördüm Kimi malına mülküne Kimi altına gümüşe Kimi sanat ve zanaatına Kiminin de kendisi gibi Bir insana kul olduğunu gördüm Bunun üzerine Allah'ın Her kim Allah'a güvenirse Allah da ona yeter Hak Teala emrini muhakkak yerine getirir Hak Teala Her şeye bir ölçü tayin etmiştir Ayetini düşündüm ve Allah'a tevekkül ettim, O bana yeter ve O ne güzel bir vekildir. Hatem sözlerini bitirince Şakik ona şöyle dedi. Ey Hatem, Allah seni ameline nail eylesin. Ben Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an'ı mütala ettim ve dördünün de bu sekiz mesele üzerinde ittifak ettiğini anladım. Kim bunlarla amel ederse dört kitapla amel etmiş olur Ey oğul bu kıssalarda anlatılanları düşün kendini kıyas et Gerçek bir mümin aziz ve celil olan Allah'a karşı ihlaslı ve istikamet üzerinde olur Onun yarattığı bütün mahlukata güzel muamele eder Barış ve emniyet tevkin eder Allah'a karşı ihlaslı olmak, nefsinin arzularını Allah'ın istekleri karşısında feda etmektir. İnsanlara karşı iyi huylu ve güzel davranış ise, insanlarla ilişkilerinde Allah'ın emrine aykırı olmadıkça, onların isteklerini kendi isteklerinden üstün tutmaktır. Ey oğul! Bil ki Allah'a kulluk etmek istiyorsan, onun emir ve yasaklarına riayet et. Kaza ve kadere rıza göster. Allah'ın taksiminden sana düşen paya razı ol. Allah'ın senden isteklerini kendi arzularına tercih et. Sana isabet eden her türlü bela ve sıkıntıya sabır göster, tevekkül et. Ey oğul! Tevekkül, bütün yaratıklar bir araya gelip önlemeye çalışsalar da Allah'ın senin için takdir ettiğinin gelip seni bulacağına iman etmendir. Yine bütün insanlar çalışıp çabalasalar bile Allah'ın sana nasip etmediği hiçbir şeyin senin eline geçmeyeceğine inanmandır. Ey oğul! Her işi Allah'ın rızası için yapmak. Onların seni övmesine sevinmemek, yermelerine de aldırış etmemektir. Bil ki, riya ve büyüklenme, halkın seni övüp olduğundan fazla büyütmesini arzulamandan doğar. Riya ve kibirden kurtulmanın ilacı şudur. İnsanları Allah'ın kudretine bağlanmış olarak gör. Gücü ve kudreti sınırlı... Aciz varlıklar sana ne rahatlık verir ne de zorluk çıkarabilir. İnsanları kudret ve irade sahibi olarak görürsen rüya senden uzaklaşmaz. Hey oğul! Her şeyi bilmek ve öğrenmek istiyorsun. O halde bildiğinle amel etmelisin ki bilmediklerinde sana açıklansın. Acele etme. Zamanı gelince cehalet örtüsü kalkar, her şey sana açılır. Allah'ın size ayetlerimi yakından göstereceğim, acele etmeyin ayetini düşün.